Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Uzun zamandır kayıt yapmıyorduk. İnşallah bu vakitten itibaren Şubat 2017'den itibaren tekrardan kayıtlarımız devam edecek. Allah nasip ederse Mayıs ayında askeriz. İnşallah o vakte kadar Rabbimin Celle Celaluhu yardımı ile ilmihal okumalarını tamamlamayı hedefliyorum. Dualarınızda Bizleri eksik etmeyin inşallah Rabbim Celle Celaluhu Hepinizden razı olsun Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Nezrin Mahiyeti ve Nevileri Nezir Yüce Allah Celle Celaluhu'ya saygı için Yasak olmayan bir işin yapılmasını Üzerine alıp yüklenmektedir Yüklenmektir Böyle bir işin yapılmasını Kendine vacip kılmaktır Nezrin çoğulu nüzurdur. Nezredene de nazir denir. Nezrin Türkçesi adaktır. Sadece Yüce Allah Celle rızası için ibadet sayılacak bazı şeyler adamak geçerlidir ve sevaba bir yoldur. Nezrim olsun yarın Allah Celle Celaluhu rızası için oruç tutayım veya fakire şu kadar para vereyim denilmesi gibi. Fakat dünyalık sağlamak için yapılacak adak makbul değildir. Falan işim yoluna girerse üç gün oruç tutayım, fakire para vereyim gibi. Böyle dünyaya ait bir maksat için yapılan bir ibadet ve taat, kutsal bir maksada değil, dünyaya ait bir isteğe ve amaca dayanmış olur. Bu ise ibadet ve taatlerde aranan ihlasa aykırıdır. Böyle bir adak kaderi değiştiremez. Mukadder neyse yine o meydana gelir. Şu kadar var ki bazen böyle bir adak için cimriden bir mal çıkmış olur. Bununla beraber adaklara riayet etmek gerekir. Çünkü adak yapan Yüce Allah Celle Celaluhu ile sözleşme yapmış demektir. Onun için yapılan adağa vefa gösterilmesi, verilen sözün yerine getirilmesi gerekir. Yüce Allah Celle Celaluhu adaklarını yerine getirenleri Kur'an-ı Kerim'inde övmüştür. Adaklar zaman, yer, şahıs ve adanan şey bakımından belirli ve belirsiz nevilerine ayrıldıkları gibi bir şarta bağlı olup olmamak bakımından da mutlak ve muallak neviilerine ayrılmıştır. Bunlar ileride görülecektir. Nezrin şartları Bir nezrin din yönünden sahih ve geçerli yerine getirilmesi için yerine getirilmesi gerekli olabilmesi için şu şartları vardır. 1. Nezredilen şeyin cinsinden bir farz veya vacip bulunmalıdır. Buna göre bir gün oruç tutayım diye yapılan bir adak sahihtir. Fakat falan hastayı ziyarette bulunayım diye yapılacak bir adak sahih olamaz. Olmaz. Her halde bunu yerine getirmek gerekmez. Çünkü hasta ziyareti cinsinden bir farz veya vacip ibadet yoktur. 2. Nezredilen şeyin cinsinden olan farz veya vacip bizzat kastedilmiş olmalıdır. Başka bir farz veya vacibe vesile olmamalıdır. Buna göre iki rekat namaz kılayım diye yapılan bir nezir sahihtir. Fakat hı, hı. nezrim olsun abdest alayım veya tilavet secdesinde bulunayım diye yapılacak bir adak geçerli değildir. Çünkü abdest ile tilavet secdesi bizzat kast edilen ibadet değildir. Bizzat kast edilen ibadetlere birer vesiledir. 3. Nezredilen şey insan üzerine hemen veya gelecekte yapılması farz veya vacip olan bir ibadet olmamalıdır. Onun için... Nezim olsun yarınki sabah namazını bitir namazını kılayım şeklindeki adaklar da sahih olmaz. 4- Adanan şey aslında bir günah olmamalıdır. Onun için şu işim olursa kendimi hak yolunda kurban edeyim, intihar edeyim diye yapılan adak sahih olmaz. Fakat aslen meşru iken başka bir sebepten dolayı yasaklanmış olan bir şeyle adak sahih olur. Örnek bir kimse Ramazan bayramının birinci gününde... Veya kurban bayramının dört gününde oruç tutmayı nezretse bu sahih olur. Ancak o günlerde oruç tutulması yasaklandığından o günlerde iftar edip sonradan kaza yapar. Bununla beraber iftar yapmayıp o günleri oruç tutsa adağını yerine getirmiş olur. Allah Celle Celaluhu için evladını kurban edeceğini nezreden kimseye İmam Ebu Yusuf ile İmam Şafii'ye göre bir şey gerekmez. Çünkü bu caiz olmayan bir adaktır. Fakat İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre bu halde bir koyun kurban edilmesi gerekir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam böyle bir kurban kesmekle emrolunmuştur. 5. Nezredilen şey aslında gerçekleşemez olmamalıdır. Buna göre bir kimse geçen falan günde oruç tutayım diye nezir yapsa üzerine bir şey gerekmez. Yine falan zatın geleceği gün oruç tutayım diye adak yaptığı halde o zat zeval vaktinden sonra gelse, veya kendisinden oruca aykırı bir hal meydana çıktıktan sonra gelse, nezir adına bir şey gerekmez. Çünkü o günde oruç tutulması artık gerçekleşemez. Muhal olmuştur. Geceleyin geldiği takdirde de hüküm böyledir. Çünkü adak gündüz için içindir. 6. Adanan şey, adak yapanın mülkünden daha fazla veya başkasına ait bulunmamalıdır. Buna göre hemen bin lira sadaka vermesini adayan kimsenin, Yalnız 100 lirası bulunsa ancak bu 100 lira sadaka vermesi gerekir. Ancak bu 100 lirayı sadaka vermesi gerekir. Veya başkasına ait bir koyunun kurban edilmesini adayan kimseye de bu adağından dolayı bir şey gerekmez. Belirli ve belirsiz mutlak ve muallak adaklar. Nezrim olsun yarın oruç tutayım gibi bir adak muayyen yani belirlenmiş bir adaktır. Nezrim olsun bir gün oruç tutayım denilmesi de gayr muayyen, belirlenmemiş bir nezirdir. Bunlar aynı zamanda bir şarta bağlı olmayan mutlak yani bağlantısız nezirlerdir. Falan kimse gelirse Allah için nezrim olsun, bir gün oruç tutayım, şu kadar sadaka vereyim gibi şarta bağlı nezirler de birer muallak yani bağlantılı nezirdir. Mutlak olan bir şarta bağlı olmayan nezirleri yerine getirmek vaciptir. Belli gününde yerine getirilmeyen bir nezir başka bir günde kaza edilir. Bugün fakire sadaka vermesini adadığı halde bu sadakayı o gün vermezse başka bir günde verilmekle yerine getirilir. Buna kaza denilir. Olması istenilen bir şarta bağlı nezir o şartın gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi vacip olur. Olması istenmeyen bir şarta bağlanmış bulunan bir nezire gelince, Bunda adak yapan serbesttir. Şart gerçekleşince dilerse nezirini yerine getirir, dilerse yalnız yemin kefareti öder. Sahih olan budur. Örneğin şu nimete kavuşursam bir ay oruç tutayım diye adak yapan kimse, o nimete kavuşunca bir ay oruç tutması vacip olur. Çünkü şart kılınan nimet adak sahibi için istenen şeydir. Aksine olarak bir kimse kendini yalan söylemekten engellemek için, eğer yalan söylersem bir ay oruç tutmak nezrim olsun diye nezrettiği halde yine yalan söylerse serbesttir. Dilerse bu adanı yerine getirir, bir ay oruç tutar. Dilerse yemin keffareti öder. Çünkü şart koştuğu yalan söyleme işi kendisince istenen şey değildir. Bu nezir bir nevi yemin demektir. Mutlak bir nezir, muayyen yani belirli olsa bile zamana mekana, belli bir paraya, belli bir Fakire bağlı kalmaz. Bu nezir gerek oruçla, gerek namazla ve itikafla, itikafla olsun, gerek para ve diğer şeylerle olsun eşittir. Buna göre bir kimse Cuma günü oruç tutayım veya Beytülmaktis'te şu kadar namaz kılayım veya bu parayı Cuma günü falan beldede olan falan fakire vereyim diye nezrettiği halde buna aykırı olarak başka bir günde oruç tutsa, başka bir mescitte o kadar namaz kılsa, o miktarda başka bir parayı başka bir beldedeki başka bir fakire verse adağını yerine getirmiş olur. Bir şarta bağlanmış olan bir nezir o şartın bulunmasından önce yerine getirilemez. Falan zat gelirse üç gün oruç tutayım diye nezreden kimse daha o zat gelmeden üç gün oruç tutacak olsa nezirini yerine getirmiş olmaz. Şarta bağlanarak yapılan bir nezir de zamanla mekanla belli bir para ve Belli bir fakirle kayıtlanmaz. Örneğin falan işim olursa cuma günü oruç tutayım şu yerdeki falan fakire şu parayı vereyim şeklinde nezir yapan kimse o iş olduktan sonra herhangi bir günde o orucu tutabilir veya herhangi bir yerdeki başka bir fakire o paranın karşılığını verebilir. Bir vakte kadar izafe edilen bir oruç o vaktin gelmesinden önce tutulursa İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göre caiz olur. İmam Muhammed'e göre caiz olmaz. Recep ayında tutulması nezredilen bir orucun daha önce gelen Rebiül Ahir'de tutulması gibi. Bir sene oruç tutayım diye mutlak şekilde yapılan bir nezirden dolayı hilallere göre tam bir sene oruç tutulması gerekir. Şöyle ki eğer arka arkaya devamlı tutulması söylenmemiş ise bu oruç değişik günlerde tutulabilir. Eğer fasıla vermeden tutulursa 35 günün kazası gerekir. Bunun 30 günü Ramazan'a ve 5 günü de bayramlara rastlayan günlere karşılıktır. Böyle nezreden kadın ise bu yıl içinde tut tutmayacağı adet günlerinde kaza etmesi gerekir. Fakat böyle bir yıl aralıksız oruç tutulması nezredilirse Ramazan günlerini kaza etmek gerekmez. Çünkü böyle bir sene Ramazan'dan dışta kalamayacağı için Ramazan günleri bu nezreden ayrı tutulmuş gibi olur. Bir kimse falan ayda örneğin Recep ayında oruç tutayım diye nezrettiği halde o ayda hasta olsa iftar eder. Sonra Ramazan orucunda olduğu gibi kaza eder. Allah Celle Celaluhu rızası için bir gün oruç tutayım diye yapılan bir nezrin günü belli değildir. Nezreden dilediği gün o borcu tutabilir. İki gün, üç gün. Denildiği takdirde de hüküm böyledir. günlerin oruçları fasılasız tutabileceği gibi parça parça olarak da tutulabilir. Ancak nezir esnasında fasılasız tutulmasına niyet edilmiş olursa o zaman ara vermeden tutulması gerekir. Örneğin ara vermeden 10 gün oruç tutayım diye nezletmiş bulunan bir kadın. 5 gün oruç tuttuktan sonra adet görmeye başlasa tuttuğu oruçlar nezirden sayılmaz. Temizlendikten sonra yeniden 10 gün tutması gerekir. Fakat dağınık olarak ayrı ayrı günlerde oruç tutmayı adayan kimse o kadar gün fasılasız oruç tutsa, adani yerine getirmiş olur. Üzerime oruç vacip olsun diyen kimseye bir gün oruç tutmak gerekir. Miktarını niyet etmeksizin birçok günler oruç tutayım diye nezreden kimsenin de imam muazzama göre on iki imama göre yedi gün oruç tutması gerekir. Nezrim olsun ki yalan söylemeyeceğim nezrim olsun ki falan yere gitmeyeyim gibi sözler ahdim olsun yerinde birer yemin sayılır. Buna göre yalan konuşsa veya o yere gitse Yalnız yemin kefareti gerekir. Üzerime nezri olsun sözü de böyledir. Ancak bu sözlerde sadaka vermek, oruç tutmak, hacc etmek gibi bir ibadet niyeti olursa o zaman o ibadeti yerine getirmek gerekir. Yalnız nezim olsun denilmesi de böyledir. Bu halde bakılır. Eğer bununla beraber herhangi bir sayı olmaksızın oruca niyet edilmiş ise üç gün oruç gerekir. Miktarsız sadakaya niyet edilmiş ise on fakire birer fitre miktarı vermek gerekir. Nezirde kast ve kasıtsızlık hüküm bakımından eşittir. Buna göre Allah Celle Celaluhu için bir gün oruç tutayım diyecek yerde yanılarak bir ay oruç tutayım denilse bir ay oruç tutulması gerekir. Bu ayı belirlemek nezreden kimseye aittir. Nezrin arkasından hemen oruca başlaması şart değildir. Allah Celle Celaluhu rızası için şu gün örneğin perşembe günü oruç tutayım diyen yapılan bir nezir en yakın olan perşembe gününe ait bulunmuş olur. Yalnız o gün oruç tutulacak. Yalnız o gün tutulacak oruç ile bu nezir yerine getirilmiş olur. Her perşembe oruç tutulması gerekmez fakat buna niyet edilirse her perşembe oruç gerekir. Nezir edilen günlerden birinde iftar edilirse kaza gerekir. Örnek belli günlerde oruç tutmayı nezreden kimse o günlerin şiddetli sıcağında oruç tutmaya gücü yetmezse iftar eder ve elverişli günlerde tutamadığı günleri kaza eder. Oruç tutmak üzere yaptığı adaktan dolayı üzerine kaza gereken kimse bu kazayı geciktirip de kocalsa yani şeyhi fani olsa veya geçimini kazanmak için pek zor bir sanat ile meşgul bulunsa iftar eder. Her gün için bir fidye verir fakirliğinden dolayı fidye vermeye gücü yetmezse Allah Celle Celal-i Teala'dan mağfirettiler. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu'nun mağfireti boldur, merhameti geniştir. Bir kimse bir ay oruç tutayım, itikafta bulunayım şeklinde nezrettiği halde henüz bir gün geçmeden vefat etse kendisine bir ay oruç tutmak veya itikafta bulunmak gerekir. Ayın belli olup olmaması eşittir. Bu halde her gün için bir fidye verilmesini vasiyet etmesi gerekir. Vasiyeti yoksa varislerinin izinleriyle bu fidye terekesinden verilebilir. Fakat bir kimse hasta olduğu halde böyle bir nezirde bulunup da iyileşmeden vefat etse kendisine bir şey gerekmez. Ama arada bir gün dahi olsun iyileşmiş olsa bir aylık fidye vasiyet etmesi gerekir. İmam Muhammed'e göre yalnız sağlığa kavuştuğu günler miktarı fidye vasiyet etmesi gerekir. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun rızası için bir kurban keseyim veya... Yüce Allah Celle Celaluhu'nun rızası için kurban keseyim veya nezrim olsun kurban kesip etini fakirlere sadaka olarak vereyim diye yapılan bir nezir geçerlidir. Fakat şu hastalıktan iyi olursam bir koyun keseyim veya falan türbe için bir kurban keseyim gibi nezirler, söz vermeler bir nezir hükmü taşımaz. Allah Celle Celaluhu'nun rızasından başka bir kimse adına kurban kesilmesi caiz değildir. Falan kimseye şu kadar para adadım. Falan türbeye şu kadar mum adadım, falan zatın gelmesi için kurban keseceğim gibi sözler caiz değildir. Hele bir ölü hakkında, ey mübarek zat sen benim şu işimi yoluna koyarsan, şu hastama şifa verirsen, şu kayıp malım bana geri çevirtirsen, senin türbene şu kadar şey harcayayım şeklindeki adaklar batıldır, haramdır. Belki Allah Celle Celaluhu rızası için şu fakire şu kadar para vermek adağım olsun. Allah Celle Celalü Teala hastama şifa verirse, şu kayıp malı bana geri döndürürse, hak rızası için sadaka vereyim, kurban kesip etini sadaka vereyim, onların mescitlerine hasır ve zeytinyağı alayım şeklinde bir adak yapılabilir. Adak kurbanının etini nezreden kimse yiyemeyeceği gibi zevcesi ile yani hanımı ile usul ve furu yani baba, babanın babası, evlat ve evlatlarının çocukları da yiyemezler. Baba, babanın babası, evlat ve evlatlarının çocukları da yiyemezler. Bunu fakirlere sadaka olarak dağıtmak gerekir. Eğer yiyecek olursa yediklerinin kıymetini fakirlere vermek gerekir. Yapılan bir nezir veya yemin kefareti yerine getirilmezse, hakim tarafından yapılmasına adam zorlanamaz. Çünkü bunlar sadece diyanetle ilgili olarak mükellefe yönelen birer borçtur. İtikafın mahiyeti, nebileri ve teşrihi hikmeti. İtikaf lügat deyiminde bir şeye devam etmek manasındadır. Bir şeye devam eden kimseye de mutekif yani itikaf yapan denir. Şeriatlı ise itikaf bir mescitte veya o hükümdeki bir yerde itikaf niyetiyle durmaktan ibarettir. İtikaflar vacip, müekket sünnet ve müstehap nevilerine ayrılır. Şöyle ki, dil ile nezredilen bir itikaf vaciptir. Ramazan ayının son 10 gününde itikaf, kifai yolu ile bir müekked sünnettir. Başka bir zamanda ibadet niyeti ile bir mescitte bir müddet yapılan itikaf da müstehaptır. Bir itikafın en az müddeti İmam Ebu Yusuf'a göre bir gündür. İmam Muhammed'e göre bir saattir. Bir saat fıkıh alimlerine göre zamanın belirsiz olan az veya çok bir parçası demektir. Yoksa bir günün 24 saatte biri demek değildir. İtikafın en az müddeti malikilerce tercih edilen görüşe göre bir gündüz kadar bir gecedir. Şafiilere göre de Sübhanallah denilmesinden bir an kadar fazla olan pek az bir zamandır. İtikafın meşru olmasındaki hikmet ve yarara gelince bu pek önemlidir rasul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonra ahirete göçüşlerine kadar her Ramazan'ın son 10 gününü itikaf ile geçirirlerdi. İhlas ile olan bir itikaf amellerin pek şereflisi sayılmaktadır. Bu sayede <gülüyor> affedersiniz. Bu sayede kalpler bir müddet olsun dünya işlerinden uzak kalır. Ve hakka yönelir. Birer beytullah olan mescitlerden birine şu şekilde devam eden bir mümin çok kuvvetli bir kaleye sığınmış kerim olan mabudunun feyiz ve yardım kapısına sığınmış olur. İslam büyüklerinden ünlü ata demiştir ki itikaf yapan ihtiyacından dolayı büyük bir zatın kapısında oturup dileğini elde etmedikçe buradan ayrılıp gitmem diye yalvaran bir kimseye benzer ki Allah Celle Celaluhu'nun bir mabedine sokulmuş ve Beni bağışlamadıkça buradan ayrılıp gitmem demektedir. Bir müminin her gün azalmakta olan hayat günlerinden faydalanarak böyle kutsal bir yerde bir zaman ebedi ve ezeli yaratıcısına olanca varlığı ile yönelip saf bir kalp ve temiz bir dil ile ibadette bulunması manevi bir zevke dalması ne büyük bir nimettir. İtikaf yapan kimse bütün vakitlerini ibadete namaza ayırmış demektir. Çünkü fiili olarak namaz kılmadığı vakitlerde de mescit içinde namaza hazır bir haldedir. Bu bekleyiş ise namaz hükmündedir. Sonuç, itikaf sayesinde insanın maneviyatı yükselir, kalbi nurlanır, simasında kulluk nişanları parlar. İlahi feyizlere kavuşur, ne mübarek ne güzel bir hayat anı. İtikafın şartları Bir itikafın sıhhati şu şartların bulunmasına bağlıdır. 1- İtikaf yapan Müslüman akıllı ve temiz bulunmalıdır. Onun için Müslüman olmayanın, delinin, cünübün, haiz ve nif ile nifastan temiz bulunmayanın itikafı caiz olmaz. Gayrimüslim ibadete, Mecnun da niyete ehil değildir. Temiz olmayanların da mescitlere girmesi yasaktır. 2. İtikafa niyet edilmiş olmalıdır. Buna göre niyetsiz olarak yapılan bir itikaf geçerli değildir. Çünkü bunun bir ibadet olabilmesi niyete bağlıdır. 3. İtikaf mescitte veya o hükümdeki bir yerde yapılmalıdır. Şöyle ki içinde cemaatle namaz kılınan herhangi bir mescitte itikaf yapılabilir. Büyük camilerde yapılması daha faziletlidir. Kadınlar da kendi evlerinde mescid edinilen veya mescid olarak ayıracakları bir odada itikapta bulunurlar. Buraları onların haklarında birer mescid sayılır. Kadınların dışarıdaki mescidlerde itikaf etmeleri caiz ise de Kerahatten kurtulamaz, kadınların kendi evlerinde namaz kılmaları, mescitlerde namaz kılmalarından daha faziletli olduğu gibi, evlerinde itikafları da her türlü fitne ve fesat düşüncesinden beri olacağı cihetle mescitlerde itikapta bulunmalarından daha faziletli. İmam Şafii'ye göre, itikaf tazime layık bir yerde yapılabilir ki o da mescitlerdir. Evlerde mescit edinilen yerler bu tazime layık değildir buyurmuş. 4- Vacip olan bir itikafta itikaf yapan oruçlu bulunmalıdır. Bu halde orucun yanılarak bozulması itikafa zarar vermez. Diğer itikaflar için oruç şart değildir. Çünkü onlar için bir müddet yoktur. Öyle ki camiden 1-2 saat içinde çıkıncaya kadar itikafa niyet edilmesi de sahihtir. Şafilere göre vacip bir itikafta da oruç şart değildir. İtikaf için buluğu erkeklik hürriyet şart değildir. Buna göre akıllı olan çocuğun, kadının, kölenin itikafları sahihtir. Şu kadar var ki, kadının itikafı, kocasının ve kölenin itikafı da efendisinin iznine bağlıdır. İsterse bunlar itikafı nezletmiş olsunlar, hüküm aynıdır. İzin bulunmayınca kadın, nezletmiş olduğu itikafı kocasından ayrıldıktan sonra, köle de azat edildikten sonra kaza eder. Bir kimse itikaf için zevcesine izin verirse bundan dönemez. Artık engellemesi doğru olmaz. Efendi ise kölesine verdiği izinden dönebilir. Mük Mükatep yani sözleşmeli bir köle ise efendisinin izni olmasa da itikafta bulunabilir. Çünkü kısmen hürriyetine sahiptir. İtikafın edepleri İtikafın şu edepleri vardır. 1- İtikaf Ramazan ayının son 10 gününde ve mescitlerin en faziletlisinde yapılmalıdır. İki, itikaf esnasında hayırdan başka bir şey söylenmemelidir. Günah gerektirmeyen şeyleri konuşmakta bir sakınca yoktur. Bir, ibadet inancı ile susmak ise mekruhtur. Günah sayılan şeylerden dili tutmak ise ibadetlerin büyüklerinden biridir. Üç, itikaf esnasında Kur'an-ı Kerim okumaya, hadis-i şerife, peygamberlerin yüksek siyerlerine, dini meseleleri öğrenmeye devam etmelidir. Dört, İtikaf yapan kimse temiz elbiselerini giymeli, güzel kokular sürünmelidir. Başını da yağlayabilir. 5 Nefsine itikafı vacip kılacak kimse buna yalnız kalben niyet niyetle yetinmemeli, diliyle de söylemelidir. İtikafa dair bazı meseleler. Belli bir mescitte, Mescidi Haram'da itikafa niyet eden kimse başka bir mescitte itikafa girebilir. Bir ay itikaf adansa ve bundan yalnız gecelere veya gündüzlere niyet edilse bu niyet sahih olmaz. Çünkü ay belli miktardaki geceler ile gündüzlerden ibarettir. Onun için geceli ve gündüzlü bir ay itikaf gerekir. Yalnız gündüzleri itikafta bulunmaya niyet edilmesi sahihtir. Bu durumda her gün fecrin doğuşundan önce mescide girip güneşin batışından sonra çıkılır. Fasılasız itikafa niyet edilmemişse istenilen günlerde itikaf yapılabilir. Bir gün için itikafa niyet edildiği zaman da buna gece dahil olmaz. Fakat fasılasız şu kadar gün itikafa denilerek nezredilse geceler de bu nezre girer. Aksi de böyledir. Bu durumda itikaf için güneşin batışından önce mescide gidilir. Belli olan geceler ve gündüzler mescitte kalınır. Son günün güneş batışından sonra mescitten çıkılır. Böylece itikaf sona erer. Muayyen bir Ramazan ayını itikafla geçirmeye nezredilse o Ramazan orucu bu itikaf orucu içinde yeterli olur. Böyle bir nezir yapıldığı halde Ramazan orucu tutulup da itikaf yapılmasa başka bir zamanda oruçta olarak fazlasız bir ay itikaf edilmesi gerekir. Eğer itikaf yapılmaksızın diğer bir Ramazan girecek olsa artık bunda yapılacak itikaf yeterli olmaz çünkü bu takdirde kazaya kalan itikafın orucu insan üzerine düşen bir borç olmuştur. Bu ikinci Ramazan orucu ile ödenmiş olamaz. Belirtilmeksizin bir ay itikaf yapmayı nezreden kimse Ramazan'da bir ay itikafta bulunmakla bu nezirini yerine getiremez. Çünkü bu itikaf için bir ay oruç tutmayı da bu nezirle üzerine yüklenmiş bulunur. Ramazan orucu ise kendisine ayrıca farz olan ibadettir. Bir kimse... Nezrettiği bir itikafı yapmadan ölecek olsa her gün için bir fidye ödenmesini vasiyet etmiş olması gerekir. Çünkü vacip olan bir itikaf orucun bir parçasıdır. Onun için oruçtaki fidye bunda da gerekli olur. Ancak fakir ise o zaman Yüce Allah Celle Celaluhu'nden af ve mağfiret dilemelidir. İtikafı bozan ve bozmayan şeyler. İtikaf halinde olan bir kimsenin dini, ve tabi ihtiyaçları için zaruri olarak mescitten dışarı çıkması itikafını bozmaz. Örneğin itikafta bulunan yani mutekifin cuma namazını kılmak için mescitten çıkması din bakımından bir özür olduğundan itikafına engel değildir. Zaten cuma namazının süresi bilinmiş olduğundan adağın dışında kalmış olur. Yine abdest ihtiyaçlarını gidermek ve gust etmek için çıkması da doğal bir özür olduğundan itikafa zarar vermez. Yine bulunduğu mescidin yıkılmaya yüz tutması veya oradan zorla çıkarılması da zaruri bir özür olduğundan itikafa zarar vermez. Şafilere göre cuma namazı için başka bir camiye çıkılıp gidilmesi itikafı bozar. İtikaf bir hafta devam edecekse cuma namazı kılınan bir mescitte itikafa girmelidir. Cuma namazını kılmak veya ihtiyacı gidermek için en yakın olan yere gidilir. Arkasından mescide dönülür. Bir özürden dolayı mescitten çıkılınca başka bir mescitte o itikaf tamamlanır. Bir özür olmaksızın mescitten çıkmak itikafı bozar. Onun için itikaf yapan kimse geceleyin veya gündüzün özür bulunmaksızın bir müddet kasten veya sehven mescitten çıkarsa itikafı bozulur. Bu müddet iki imama göre bir günün yarısından ziyade bir zamandır. Bir görüşe göre de günün belirsiz bir saatinden ibarettir. Kadın da itikaf ettiği odadan özürsüz evinin içine çıkarsa itikafı bozulur. Şu işleri yapmak için mescitten dışarıya çıkmak da itikafa engel olur. Hasta ziyaretinde bulunmak, cenaze hizmetinde bulunmak, cenaze namazı kılmak, şahitlik etmek, bir hastalık sebebiyle bir saat kadar dışarı çıkmak da itikafı bozar. Ancak itikaf adağı yapılırken hastaları ziyaret ve cenaze namazında bulunmak şart kılınmışsa bunlar için çıkılması İtikafı bozmaz. Pek az rastlanan bir özürden dolayı da dışarı çıkmak itikafı bozar. Boğulmakta olan veya yangına düşmüşü kurtarmak için dışarıya çıkmak itikafı bozduğu gibi cemaatin dağılmasıyla dışarıya çıkmak da bozar. İtikafta bulunan bir kimse bu ibadete esnasında birkaç gün baygınlık veya cinnet gelse itikafı bozulur. İyileşip kendine gelince yeniden itikafa başlar. Öyle ki bu durum devam ederek birkaç sene sonra üzerinden kalksa yine itikafı kaza etmesi gerekir. Yukarıda anlatılan meseleler vacip olan itikaflar içindir. Nafil olan itikaflarda bir özür bulunsun veya bulunmasın dışarı çıkmakla veya hastayı ziyaret etmekle itikaf bozulmaz. Vacip olan bir itikaf bozulunca onun kazası gerekir. Mesela belli bir ay için yapılan itikaf esnasında bir gün oruç bozulsa veya dışarıya çıkılsa Yalnız bir günlük itikaf için kaza gerekir. Fakat belirsiz olarak fasılasız bir ay için nezredilmiş bir itikaf esnasında böyle bir gün oruç bozulacak, bozulacak veya dışarıya çıkılacak olsa yeniden bir aylık itikafa başlamak gerekir. İtikaf yapan bu kimse ister kendi iradesiyle oruç yesin veya ve dışarı çıksın ister iradesi dışında olarak cinnet ve bayılma durumuna düşsün eşittir. Başlandıktan sonra ba bırakılan nafile bir itikafın tercih edilen görüşe göre kazası gerekmez. İtikaf eden kimse için zevcesiyle cinsel ilişki kurmak veya buna sebep olacak öpme ve okşama gibi herhangi bir hareket gece gündüz ve gerek geceleyin olsun haramdır. Cinsel ilişki ister kasten ister unutarak olsun itikafı bozar. İnzal olması şart değildir. Diğer hareketler ise inzal olmadıkça itikafı bozmaz. Bakmak ve düşünmek sonunda meydana gelecek inzal ve ihtilam da itikafı bozmaz. İtikaf halinde olan kimse muhtaç olduğu şeyleri mescitte bulundurmaksızın mescitte satın alabilir. Mescide zarar vermeyecek şeyleri mescide getirebilir. Mescit içinde yer içer. Mescit içinde hazırlanmış uygun bir yer varsa orada abdest alıp gust edebilir. Böyle bir yer yoksa dışarıya çıkar ve en yakın yerde abdestini alır ve yıkanır. Beklemeksizin hemen mescidine döner. İtikafta olan kimse ezan okumak için minareye çıkabilir. Minarenin kapısı mescid dışında olsa bile zarar vermez. Allah'ım bizi kendini senin kulluğuna adamış, emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyan kullarından eyle. Amin. Ve övgü alemleri terbiye eden Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Subhan Rabbike Rabbil İzzet-i Amme'ye Yesifûn Ve selamun alel ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah Celle Celaluhu rızası için El Fatiha.